Şmelenekta merhaba. Bu gecik seçkimizde güncel drone ve ambient kayıtlarına yer vereceğiz. Açılışta kulak verdiğimiz isim Yerli bir Müziği'sendi. Ekinfil 90'larda edindiği şu gezme hakkını müzikal üretiminde sisli drone parçalarına yansıtmış. Geçmişte Roots Rahta, Students of Decay ve Bathetic gibi etiketlerden albümler yayınlamış bir müzisyen. Kişisel çalkantılarını ve beşeri ilişkilerden duyduğu stresi yeni kaydı Helen Scarsdale'a döken Ekinfil bu sefer gitarın ve pedalların yanı sıra müziğine piyano ve klavye de bu üretmiş. Ee, az önce kulak verdiğiniz parça uzun çaların kapanışında yer alan Silent Alive Sırada Polonyalı Ambient Projesi May Forest var. Ee, projenin kendi adını taşıyan uzun çaları dinlemek... ...içine ışığın sızmadığı ve tepeden su düştüğü... ...tekinsiz bir ormanda yürüme hissi yaratmakta dinleyicide. Ee, bu kayıtta yer alan ve ismi telaffuz edilemeyip... ...yatay ve dikey çizgilerle ifade edilen bir parçanın akabinde... ...seçkilerimizde sıkça başvurduğumuz Dark Ambient etiketi... ...Cryo Chamber'dan Trinity kaydını yayınlayan... Council of Nine Mahlaslı, Kaliforniya'nın menşeli müzisyen Maximilian Olivier konumuz olacak. Bu kederli ve kayıp hissiyle yüzleşmekte bocalayan albümden 527'ı seçtik. ...sizli kaset etiketi Geno Center'dan... ...beş parçalık bir kısa çağır yayınlayan... ...Ekto Mist ile devam ediyoruz seçkimize. Bulanık ses çöplerinin... ...Dip Pass seslerine karıştığı... ...ritmik öğelerin denge bozucu bir etki yarattığı... ...klostrofobik ve terk edilmiş... ...Equal isimli bu kayıttan... ...A2 8 Version 3'ye kulak vereceğiz ilk olarak. E, ardından... ...Loke Rabeck ve Christian Stadsgård'ın... ...Noise ve Power Electronics temeli üzerinde... ...dron sesleriyle haşır neşir olduğu... Damian Dubrovnik projesi misafirimiz olacak. Eee, Isolation etiketine ait olan 200. kayıtta olan Great Many Arrows, dinleyiciyi kapıdan kovsa da, bacadan girmek için bir yol işaret etmekte ve tüm vahşeti ve uzlaşmazlığına rağmen dingin bir yumuşak karında barındırmakta. Ee, bu Amennassız albümden seçtiğimiz eser de Arrow 6. Amsterdam menşeli etiket, Shimmering Moods'dan, kumlu ve pütürlü ses heykellerinden müteşekkil, Fragments adında bir kısa çağrı yenileyen Gisep Faliven, sıradaki konuğumuz. Takıntılı bir biçimde şekil değiştiren, parçalanan ve tanınmaz hale gelen ses döngüleriyle yer yer noise ve glitch'e de yanışıp, yaratıcısının soyut hatıralarının ilham alan bu kayıtta yer alan Untitled Eleven'ın akabinde seçkimize İskoç elektronik müzisyen Cloud Speed ile devam edeceğiz. Uyku felci ve dijital dünyanın boğuculuğu gibi temalardan yola çıkan Speed, Planet Moo etiketine geri döndüğü Infinity Ultra kaydında gürültü meyhumunun sınırlarında gezinmiş. Bu albümden seçtiğimiz 800 Super NYC az sonra açık radyoda olacak. ...alınca saldırgan sesin üzerine biraz dinginleşelim. Ee, bunun için de her ne kadar bir ambient ve drone seçkisi yapsak da... ...Amerikanı türüne başvuracağız. Ee, Auckland'lı veteran müzisyen Chuck Johnson... ...Country eserleri yarattığı Kaun'un benzeri bir şekilde icat edilen pedal steel gitarını... ...bu sefer tabiattan ilham alan ambient ses manzaraları... ...yaratmak için kullanmış. Ee, Johnson'ın enstrümanına bambaşka bir bağlamda... ...ustaca işe koştuğu Balsams kaydından... ...Kalamus'a kulak vereceğiz ilk olarak... Ardından Oregon menşeli klasik kompozitör Peter Broderick'in 35 kişilik hem profesyonel hem de amatör vokalistlerden müteşekkil bir koro kurduğu... ...içinde Alele Dayan ve müzisyenin kardeşi Heather Woods Broderick gibi bilindik isimlerin de bulunduğu bu korunun... ...düzenli aralıklarla bir araya gelip doğaçlama bir şekilde acapella sesler ürettiği projeye yer vereceğiz. İnsan sesinin yer yer makine uğultusuyla teyit geçtiği Sunday Songs isimli albümlerinden seçtiğimiz eserin adı Drone 3. Geceki seçkimizin sonuna geldik. E, kapanışta alan kayıtlarıyla tanınan Sound Mekano mahlaslı Latviyalı Rostislav Rekuta ile memleketlisi ambient gitaristi Jura Laiva'nın işitsel bir yol öyküsü olarak inşa ettiği Salt Wind and Wire uzunçalarına yer vereceğiz. Alien Rek etiketine yayınlanan zengin dokulu bu sinematik albümden seçtiğimiz parçanın ismi Part 2. Program kayıtlarına 13melekradio.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.